Dediklerine aynen katılıyorum. Benden de merhaba. Ee nasılsın Karagöz'üm? Ee iyidir iki gözüm. Bugün beraber doğru olarak bildiğimiz ama aslında yanlış olan şeyleri sorgulayacağız. Aman Hacivat bu yaşıma kadar yaşamışım madem bu yanlışlarla. Bundan sonra hayatımı bulandırma Kara Karagöz'üm sana baban meğer başkasıymış bilmediğin bir kardeşin de varmış. Ola. ...şeklinde şeyler söylemeyeceğim... ...genelde sağlıkla alakalı bilgiler vereceğim efendim... Aa, ...başka o zaman... ...mesela günde çok su içmek gerekir... ...işte iki litre içmenin pek çok faydaları vardır... ...şeklinde bir bilgi yayınlanmış... ...hay ağzına sağlık... ...şimdi Ragıp efendinin benden çekeceği var... ...giyiyor eşofmanları... ...alıyor iki litre suyu eline... ...hem koşuyor... ...hem havalı havalı içiyor... Ya hanım güya sağlıklı diye sofrada tıkıyor ağzımıza suyu. Sudan midemizde yemeğe yer kalmıyor vallahi. Kendi de çok içiyoruz zavallı. Cilde iyi gelirmiş diye. Hep böyle yani Karaköz'üm. Diğer bir bilgi C vitamini gibi gribi önlediği. Bu da mı yanlış? Öyleymiş. Yani C bir işe yaramıyorsa ben B'yi, E'yi ve diğer harf vitaminlerini külliyen bırakıyorum. Onlar için bir şey duymadım bak şimdi Başından hayır gelmeyenin sonundan da gelmez Devam ediyorum Fazla yenen hindi etinin fazla uyku yaptığı yanlışmış Bu zaten külliyen yanlış Malum gecede hindi eti yiyenler sabahlıyor arkadaş <gülüyor> Doğru diyorsun karacığım Diğer bir bilgi ise karanlıkta kitap okumanın gözleri bozacağı Ben zaten ezelden beridir diyorum kitap okumak bozar diye Saatlerce bir şeye bak bak bak elbette zarar Televizyona bakmak bozmuyor ama. Televizyonla aramda cam var. Üç metre. Kitapla aramda üç karış. Seninle benim aramda da üç karış. Demek sen de gözü bozarsın. Hatta eksik söyledim. Sen bütün organlarınla zararsın. Senin eline su dökemem kara gözüm. Neyse konumuza dönelim. Beynimizin sadece yüzde onu değil her tarafını kullanıyormuşuz. Bak buna da çok sevindim. Sen uğraş uğraş hala yüzde onlarda kal. Kötü tabii. Diğer bir bilgi ise vitaminlerin kanseri önlediği. Aksine bu riski arttırırmış. Bak üste söylediğimi burada tasdik ettin. Kararım doğru yani. Yok bu dediğimde sigara içenler ve bazı vitaminler için geçerli. Tıp bir gün dediğime gelecek. Heh, bakalım. Diğer bilgi ise bağışıklıkla arttıran ürünlerin faydasız olduğu. İşte bunu söylemeyecektim. Bu vücut direnci için annemin eliyle bir hanımın eliyle yıllarca içmediğim bitki kalmadı. ...bundan sonra sadece anılarda kalıp Karagöz'üm. Sen o anıları bir de bana sor. İlahi Eh Neyse bugünlük bu kadar yeter. Efendim geldik bugün de muhabbetin sonuna. Her ne kadar sürçülisan ettikse... Affola. Affola. Tamam abicim şimdi sondaki anonsları yapıyoruz. Bak Savaşçım en ucuzumu seslendirme sanatçısı bu pot kırmayalım. Kapanışı bununla yapıyoruz. Her şey iyi gidiyor. Hadi bakalım. Yazan Tuğba Ceyhan Kara Duman. Buyur abi sen. E, <gülüyor> aynen aynen buyurun abi. <gülüyor> Seslendiren Savaş Bayındır. Serkan Öztürk. Teknik yönetmen Kadir Çiftçi. Ya Serkan Paris şeyleri söyleyebilen birini bulsaydık ya. <gülüyor> <birini bulsaydık> ya. <gülüyor> gürültü yapmayın stüdyodayız. Hadi. <gülüyor>